Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra. Merhaba, iyi haftalar. Şu anda İtalya'dan telefonla bağlanıyorum. Haciken Sanat Programı. Umarım sesim iyi geliyordur. Ee, İtalya'da olmaması sebebi 57. düzenlenen Venedik Sanat Biyeneli. 13 Mayıs yani geçtiğimiz Cumartesi itibariyle ziyarete açıldı. Geçtiğimiz hafta boyunca Benedik'te hem Biyeneli ana mekanı olan Arsenale ve Cardini'de hem de kentin dört bir yanında düzenlenen paralel etkinliklerde müze sergilerinde performanslarda sanat ...severleri dünyanın dört bir tarafından heyecanla oradan oraya koştururken görmek mümkündü. 26 Kasım'a kadar vakit var Yemen'in ana sergilerini gezmek için. Geçtiğimiz hafta da programın henüz Yemen'i ziyaret etmeden Türkiye'den katılan sanatçılara ayırmıştım. Türkiye'yi Ulusal Pavyon'da CEP Erek Çın adlı yeni mimari müdahalesi ve 35 kanalda ses yerleştirmesine temsil ederken... Kristin Massell Küratörlüğü'ndeki uluslararası yani ana BNL sergilerinde ise Türkiye'den Nevin Alada ve Halet Tengel'in katılımının söz konusu olduğunu bile getirmiştim. Christine Massell Küratörlüğü'ndeki ana sergide 120 sanatçı var. Dünyanın dört bir tarafından isimler. Bu 120 sanatçının 103'ü ilk defa BNL'e davet edildi. Bu sergilerin yapısı da ilk kez Kristin Massell Küratörlüğü'nde Bir ayağı Arsenale'de, bir ayağı Cadeni'deki e, merkez pavilyon da olmak üzere trans pavyon olarak kültürün adlandırdığı tematik bölümlere ayrılmıştı. Birazdan buna değineceğim. Dolayısıyla uluslararası sergi yani ana BNR sergileri de pavyonlardan oluşuyordu. Bunun yanı sıra tam 86 ulusal pavyon yani farklı ülkelerin tamamen kendi programasyonlarıyla Cartier'de ya da Arsenal'de ülkelere ait pavyonlarda ya da kentin farklı yerlerinde kiraladıkları mekanlarda yaptığı sergiler mevcuttu. Eee Teknof paralel etkinlik, performans da tabii ki söz konusuydu. Genel olarak Viyenel'den pavyon izlenimleri gibi biraz vizleden bir başlık verdim bugünkü programa ve hemen başlıyorum. Öncelikle ana sergideki yani Viyeneli Sanat Direktörü, küratörü Christine Masin'in yönetimindeki uluslararası sergilerin pavyon yapısına bir bakalım isterseniz. İlk kez yapılan bir şey ben trans pavyonlar yapacağım diyor Christine Matsas Tanzprompitonun şef kültürlü aynı zamanda viva arte viva yani sanatçı için sanatçıyı merkeze alan sanatçı ile birlikte yeni bir tür hümanizm ortaya koyan ve sanatçı merkezli bir deneyler ortaya çıkarttığını söyledi. Bu orusu oldukça fazla ...olumsuz anlamda eleştirildi. Beklentiyi çok yüksek tutmuştu. Ben de büyük heyecanla gittim Diyanel'e. İlk başta Arsena'yla sergileri gezmeye başladığım zaman... ...onun yarattığı bu bölümlendirme ya da trans pavyon meselesi... ...yani ulusal pavyonların ötesine geçen daha tematik pavyonlar ayrımı... ...Diyanel'i gezdemek kolaylaştırdığı için başta aslında hoşuma gitti... Ee, ama sonrasında bunun son derece indirgeyici, sınırlandırıcı yüzeysel e, olduğunu hissettim. Neydi bu bölümler? İsterseniz birazcık bunlara bakalım. Ee, i̇lk olarak giriş, yani girizgah bölümleri olarak nitelendirdiği iki bölümü sanatçıların pratiklerini anlamak için özellikle önemli görüyor. Bunlar Cadeni'deki altyazı. E, Merkez pavilion olarak adlandırılan bölümde ikiye ayrılmış ki ayrı pavilion olarak kullanılıyor. İlki Pavilion of Art and Books yani sanatçılar ve kitapları. O kadar çok sanatçı kitabı, o kadar çok metin temelli sanatçı eskizleri ya da not defterlerini gördü. Art arka arkaya sonra tekrara geçmeye başladı. İkinci bölüm ise çok genel bir bölüm Pavilion of Joy and Fear. Yani neşeler ve korkular, zevkler ve korkular pavyonu çok şey vaat ediyor, çok heyecan verici olabilir. Direkt pen oldukça yetersiz kalmış. Bunun yanı sıra geçtiğimiz programda da bahsettiğim gibi sanatçıların kendilerine etsin kaynağı gördükleri, feyiz aldıkları, okumayı sevdikleri kitaplardan oluşturulan bir kitap seçkisi. Ee, kütüphanemi açıyorum, kütüphanemi size hazırlıyorum gibi bir bölüm de Cardinal'deki Sterling pavilionında yani orada kitapçı olarak kullanılan bölüm deydi. E, buradaki pavilionlar çok güzel. Hiç, hiç sanatçı yoktu Cerdine'deki Ulusal Uluslar Sergiden bahsediyorum. Arsenale ise işte bu gizli olan yani sanatçıların kendi pratiklerini kendi duygu belki anlamak için yardımcı olacağını Kristina Serin iddia etti. İki trans paviliondan sonra Arsenale'ye Geçiyorduk. Ayrıca birbiriyle Eklemlenen ama açıkçası Pek de birbirine nüfuz edemeyen Her birinin kapısında Hangi tema yani Hangi başlıklı Transpaviyon olduğunun Özellikle belirtildiği Dolayısıyla siz gezerken zaten Hım bu bölümdeki işler Bu tema Bu başlık altında diye bir Ön kabulle gezdiğiniz Dolayısıyla bence sergilenen Yapıtların çok katmanlı Farklı bağlamlarda okuması, okunmasını, yorumlanmasını, deneyimlenmesini sınırlandıran bir bakış açısı vardı. Neydi bunlar? İlk girdiğiniz zaman Pavilion of the Common, yani müşterek olan ya da ortak alanlar pavyonu diyebileceğim bir bölüm var. Buradaki sanatçılardan Franz Erhard Walter'den bahsetmek lazım. Veteran yani üstü bir sanatçıdır bu cumartesi günü. Her Venedik Biennale'nde olduğu gibi Golden Lion yani Altın Ayı ödülleri açıldı sanat Biennale'nde. İşte en iyi sanatçı Altın Ayı ödülünü Franz Erhard Walter bu bölümdeki ortak alanlar, müşterek olanlar bölümündeki çalışmalarıyla aldı. Arsenal'in duvarını saran renkli tekstil yapılardı bunlar. Bir sonraki bölüm yeryüzü pavyonu. Burada tabii ekolojik duyarlılık, ekolojik felaketlere dair dünyayı yeryüzün içinde bulunduğumuz bu gezegenin daha iyi anlamaya dair işler vardı. Benim hoşuma gitti ama biraz tekrara kaçıyordu. Sonraki bölüm gelenekler pavyonuydu. Bir sonraki şamanlar pavyonuydu. Zaten çok iç içe geçiyor. Zakat edersiniz ki gelenekler ve şamanlar. Burada özellikle böyle yağmur ormanları... Avustralya orijinleri, Brezilya gibi farklı doğrakçalardan şaman pratiklerinin sanatçılar tarafından yorumlanmasına dair çalışmalar yoğunluktaydı. Dionizyen pavyon vardı. Bu özellikle kadın, beden, tral, müzik bununla ifade biçimleri bundan alınan keyifler üzerine bir bölümdü. İşte Nevin Ava'dan geçen hafta bahsettiğim videosu ve performansı bu bölüm kapsamındaydı. Son bölümlerden biri renkler Kolori bölümüydü. İşte bence en indirgeyici, en içinde sergilenen yapıpları sınırlandırıcı bölümde buydu. Halet Enger'in e, Deniz Üstünde Balonlar adlı çok kanallı video yerleştirmesi buradaydı. Aslında siyasal ve toplumsal pek çok referansı bulan çok katmanlı ve güçlü bir instalasyon. Burada sadece balonların farklı renklerine sahip olmasına daha forma dair yorumlamalarla bence biraz ıı, olması gerektiğinden, hak ettiğinden daha e, az sıkıştırılmış olarak izleyiciyle buluşuyordu. E, son bölüm ise zaman ve sonsuzluk bölümü. Biraz artık hani sanatçının kendi pratikini, kendi düşünce alanlarını ve zamana yayan bir bölümdü. Bu hem arsenalde de, hem de arsenalin en sonunda, arsenalin kendi bahçesi diyebileceğim bölümde devam ediyordu ve böylece sona eriyordu. DNA ile ilgili daha eleştirel yorumları önümüzdeki hafta Türkiye'den sanat eleştirmenleriyle de birlikte ve ekoroportajlar olarak yer vereceğim. Vaktimiz oldukça sınırlı olduğu için ben birkaç e, ulusal pavyon e, tavsiye etmek istiyorum. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Vaktin yettiği ölçüde tabii e, bu Altın ayı ya da gümüş ayı Venedik'in ödüllerini alan pavyonlara da ya da da özellikle yer vereceğim. Ulusal pavyonlar hem Cerdinide hem Arslananede hem de kendini dört bir yanına aslında dalmış durumda. Cerdinidekiler daha köklü diyebiliriz. E, büyük Belli başlı ülkelerin Amerika, Fransa, Almanya, İsviçre gibi özellikle Avrupa menşeili ya da işte gelişmiş ülkelerin pavyonları 100 yıl aşkın süredir burada kendi mimarisiyle, kendi belliğiyle her seferinde tekrar elden geçirilerek e, yeni ve farklı şeyler deneniyor. Ödülü de nitekim 6 yıllık bir aradan sonra altın ayı ödülünü Alman pavyonu altı. Frederiksianum yani doküman kaydı düzenleyen Kassel'deki Frederiksianum Müzesi'nin e, direktörü Suzanne Sefer'in küratörlüğünü üstlendiği Alman Pavilyonundaki sanatçı Alf Imhof'tu. Giardini saatlerce kuyrukta bekliyordunuz. Beklenti o kadar yükseltmişti ki kuyrukta beklemenizin de hakikaten değdiğini söyleyebilirim. E, bambaşka, bambaşka bir şey. Süresel Devam eden, neredeyse Biennial'in açılışından kapanışına kadar ki 7 aylık sürece yayılan, bir seferinde neredeyse tüm gün 5 saatlik bir performansın olduğu Faust başlıklı, tabii ki Hibirten'in Faust'una referansı olan e, deneyim ve süreç odaklı ziyaretçinin içine dahil olmasıyla dönüşen bir yapısı var e, rahatsız edici çok rahatsız edici ama çok güçlü bugüne dair çok acil soruları gündeme getiriyor nedir bu sorular kontrol güç güçsüzlük koşulsuzluk tabi bütün bunları yaparken inanılmaz görsel akslar yaratmış müthiş bir koreografi var Görsellik çok ön planda olduğu kadar aynı zamanda ses rahatsız edecek ama bir o kadar da elegan diyebileceğim, iyi düzenlenmiş bir ses var. Mekana özgü tamamen ve bu BNL özgü, BNL'e gelecek ziyaretçilere özgü. Cam kullanılmış, yer yükseltilmiş ve cam bir taban bir yerde görüyorsunuz, pavyon yükseltilmiş altınızda daracık bir alana, alçak bir alana sıkışmış insanlar var. Sürekli hareket halindeler, bir şeyler yapıyorlar. ya Sadece duruyorlar. Tavan da cam, duvarlar da cam, diş dokunuşlar var. Ee, size sanki böyle bir finans plaza plazadaymışsınız, sürekli kontrol ediyormuşsunuz, bir fanusun içindeymişsiniz hissi yaratıyor. Hemen kapıdaysa yine böyle bir e, camla ayrılmış bir bölümde, iki dobermanda bir genç, bekçilik Yapıyor. Doberman'ın herhalde nüfus bir güç timsali olduğunu söyleyebiliriz. Müthiş bir kapitalizm yorumlaması, eleştirilisi, şiddet, direniş, özgürlük bütün bunlara dair çok şey söylüyor. Bedenle, müzikle, deneyimle, atmosferik yapısıyla mutlaka görülmesi gerekiyor. Umarım e, sonraki dönemlerde de açılış kuyrukları bu kadar yoğun olmaz. E, hemen onun yanında Fransa pavyonu var. Bir başka açıdan oldukça ilginçti. Xavier Wieson, Fransızların çıkardığı önemli sanatçılardan biridir. Christian MacLean e, da yardımıyla e, Fransa pavyonunu bir stüdyoya, bir kayıt stüdyosuna, müzik ya da ses kaydı stüdyosuna dönüştürmüş. Aynı zamanda bir performans alanına dönüştürmüş durumda. Burada tam 100 gün boyunca 100'ün üstünde sanatçı sürekli müzik e, çalacak, prova yapacak, konserler verecek. Böyle köşeli heykelsi yapılar var. İlk günlerde mesela Bizet'in Carmen'i burada icra edildi. Ahşap paneller var. İçeri giden ziyaretçileri o dinleyici, izleyici kalıbını adeta sarmazlıyor. Ee, çok yüksek teknoloji bir performans alanı bu. Yani böyle çok alışkın olduğumuz karıçlıklarına elbette benzemiyor. Onun çok daha ötesine geçtiğini söyleyebiliriz. Jardini de mutlaka görmek lazım. Her içeri girdiğiniz zaman zaten farklı bir takım Yani gürültüden, noise'den, işte etin, karmelini, opera e, performansına kadar pek çok farklı şeyi aynı anda görmemiz mümkün. E, 86 tane parçalarında burada bir değinmeme imkan yok. Belki e, Türkiye pavyonundan niye bahsetmiyorsunuz diye sorabilirsiniz. Ayrıca geleceğim haftalarda. Sadece şunu sıcak haber olarak vereyim. The New York Times. Türkiye pavyonu Venedikliye'nin en güçlü ulusal pavyonu olarak gösterdi. Ee, Jason Frago imzalı bir haber var. Almanya pavyonu altın aslan ödülünü aldığı almasına rağmen EREK'in açık tribünleri, tel örgü panelleri ve kuvvetli spot lambaları bir araya getirerek etkileyici bir parçasıcı bir enstelasyon yarattığına değiniyor. Ve CZT Rengi Çın adlı bu çalışmasını konser salonu olarak kullanılan bir hapishane avlusuna benzetiyor. Mutlaka görülmesi gerekir diyor. Çin cevdeterek Türkiye pavyonu Arsenale'de biraz önce bahsettiğim uluslararası sergi hemen bittikten sonra Sazdarmı binasında gezilebilir. Ee, evet evet Altın ve ayı ya da bu ödüllerden bahsettiğim özellikle işte buna denmek istiyorum. Programda çok fazla süreniz kalmadı. Ama uluslararası sergide özel ödül alan en genç sanatçı ödülü alan gümüş ayı ile ödüllendiriliyor. Hasan Han var. Arsenal'deki uluslararası sergiyi, ulusal pavyonları bitirdikten sonra orada bir bahçe karşınıza çıkar. İşte o park bahçede... E, kamusal parklara yani halk parklarına özel bir kompozisyon adını verdiği bir ses yerleştirmesi var. Onlarca operör, çok kanallı, içinde yani 3 ayrı katmanı olan, içinde keman sesleri, daha melodik sesler, bando, alkış, ama bir takım konuşmalar, özellikle politik diskur konuşmaları da duyabileceğiniz 3 ayrı hareketli parkın içinde deneyimleyebileceğiniz bir ses yerleştirmesi Bu ee, ve özel ödül aldığı Gümüş Aslan ödülü Hasan Han İstanbul Biyenallerinden hatırlayabilirsiniz. Kendisi iyiceklik de yapar. E, Saltta sergisi olmuştu İstanbul'da. Ve programın sonunda birazdan size Hasan Han'ın kendi El kamerasıyla kaydettiği parkta yürürken hemen ayağının altında bir yeşil alanda ayağın altında o çakır taşlarının seslerini dahi duyabileceğiniz e, performanstan kısa bir bölüm dinleteceğim. Ama hemen öncesinde Arsenal'de e bir pavyon önerim olacak. Eğer gidebilirsiniz İtalyan pavyonunu da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu da ulusal pavyonlar arasında sonlarda yer alıyor. İtalya Pazyonu hemen her zaman devlet eliyle organize edildiği için son derece zayıf sergiler ortaya çıkartmıştır. Bir de başta şırsıcın çok konuşulan bir sergi ortaya koydu. Ilmondo Magico, yani Büyülü Dünya diye çevirebilirim. Bu 1948 yılında Ernesto Demartino adlı antropologun bir, um, ünlü bir araştırması yayınlanıyor ve onun başlığı ondan esinleniyorlar. Ee, sanatçıyı, sergi sanatçıyı paralel dünyalar üretebilen bir yaratıcı olarak görüyor. Ee, paylaşılan Ütopyalar, yeni kozmonolojide üretebilen bir yaratıcı olarak görüyor. Üç ayrı sanatçı var. Androyat Takalo, Robert, Kobli ve Anarita Hüsnü Bey. İlginçler özellikle büyüyü bir kaçış olarak değil ama rasyonel olmayanın daha derinliklerine inerek gerçekliği daha iyi deneyimleme alanı daha çoğulculuk ve zenginlik dünyayı aldığımıza çoğulculuk ve zenginlik yaratabilecek bir alan olarak kurguluyorlar Banu'nda İsa heykelleri yaratılıyor ve i̇şte şeffaf kon, yani hava kondisyonları sıra kondisyonları kontrol edilen alanlarda küfe ya da çeşitli kimyasal maddeler maruz kalarak kültürüyorlar İtalya gibi Katolik bir ülkenin, Nisan'ın tabu olduğu bir ülkenin böyle bir sanatçıya, yani böyle bir pratiğe yer veren bir işi gündeme taşıması herhalde yeterince problematik. Aynı zamanda sanatın temel aldığı figür, bu figürün sonu, türümesi, erimesi müthiş bir şey. Ee, Bir başka sanatçın işi ise biraz önce e, aynı pavyondaki sanatçılardan bir diğeri ise yine önünde merdivende sıralar bekliyorsunuz. Merdivenden yukarı çıktığınız zaman aman tanrım tamamen algınız değişiyor. başka bir yerdesiniz. Belki içinde bulduğunuz dünyayı bile daha büyücü ve daha değişik bir şekilde algılıyorsunuz. İtalyan pavyonunu problematik buluyorum. Hakikaten etik olarak problemli bir çalışma belki biraz önce size bahsettiğim ama mutlaka görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, zamanımız bu kadar ne elveriyor bu hafta ama önümüzdeki haftada devam ediyor olacak ee, Hasan Han'ın yani en genç gelecek vaat eden genç sanatçı ödülü alan uluslararası sergideki Hasan Han'ın Arsenal'in sonundaki bahçe içeğini yap. Halk Parkı, Public Park, Kamusal Park yerleştirmesinden zamanınızı el verdiğince bir bölüm dinleyeceğiz. Hakan'ın kendi kamerasinde yaptığı bir ses kaydıdır. Bir parkın içinde yeşil bir alanda bir patikata dolaştığınız zaman operörlerden bu ses geldiğini hayal edin. İyi haftalar. Önümüzdeki hafta Halis sanatla görüşmek üzere. for a public park, movement one, stasis and majesty. Composizione per un parco pubblico. Movimento 1. Stasi e manzano. Curvo, rinsecchito. Although I am not lost, I am maybe stuck, trapped, pinned down, tied to a place I do not know, which is my home. Of self. Of sense itself. And, then, and every time I will always have something to counter what you want. Harikten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri